Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...ettirgen fiiller. Geçişli ve oldurgan fiillere... ...re... ...dır... T ekleri getirilerek geçişlilik dereceleri arttırılır. Böyle fiillere ettirgen çatılı fiiller denir. Bu tür fiillerde bir işi başkasına yaptırma, işin olmasını sağlama anlamı vardır. Şimdi vereceğimiz örneklerdeki fiillerin kullanımına dikkat edelim. Ödevini arkadaşına yaptırmış. Çocuğuna süt içiriyordu. Kaybolan kitabını arattı. Metroda cüzdanına çaldırdı. Öğretmen, öğrencilerine yeni yayınlanmış bir hikayeyi okutuyor. Bu yazıyı siz mi yazdınız yoksa birine mi yazdırdınız? Baba Mesleği Günaydın Gamze Hanım. Ne var ne yok? E, günaydın usta. Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Dün bizi aramışsınız. Neyi yaptıracaktınız? Mutfağın ve banyonun muslukları su akıtıyor. Onları tamir ettirmeyi istiyorum. Yapabilir misiniz? Elbette ki tamir ederiz. Bu bizim işimiz. Eğer mutfak müsaitse önce oradan başlayayım. Olur mu? E, tabii. Buyurun lütfen. Şu taraftan. Dün sekreterimi arattım sizin iş yerinizi birkaç defa. Ancak cevap veren olmamış. Yasin artık dükkanda durmuyor herhalde. Hayır, genelde dükkanda olur ama dün ona da artık bu işi yaptırtmam gerektiğini düşündüm, işe yollattım. Yoksa onu sadece oyalıyoruz gibi geliyor bana. Meslek edinemiyor. <gülüyor> Okulu bıraktırdın mı yoksa? Okula neden gitmiyor? Yok yok, okula devam ediyor. Okuldan arta kalan zamanlarda dükkanda duruyor zaten. Ha, tamam, o zaman iyi. Okulu sakın bıraktırma çocuğa. Meslek edinsin tabii ama okul olmadan olmaz. Artık üniversite mezunu olmayana iş yok biliyorsun. Biliyorum Gamze Hanım. Bilmez miyim? Okusun ben ona başka hiçbir şey yaptırmam. Yeter ki okusun. Bu mesleği seçse bile okulunu okursa daha başarılı olur. Hem ne yapmak istiyorsa o mesleği seçtir ona. Sakın baskı yapmayın çocuğa baba mesleği yapsın diye. Baba mesleği en son tercih olacak artık. Yani elinin altında sürekli olacak bu meslek. Ama elbette gönül ister ki eli kalem tutsun, masa başında çalışsın ama kendi bilir tabii. Olur inşallah. Sıkmayın canınızı. İnşallah. Sağ olun Gamze Hanım. Burası tamam. Şimdi diğer musluğu tamir edebiliriz. Şimdi de okuyacağımız metindeki fiillerin kullanımına dikkat edelim. Öğrencilik. Babası Yusuf'u güçlükle yakalamış, matematik çalışmaya zorluyordu. Bir yandan çarpım tablosunu ezberletiyor, öte yandan toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri yaptırıyordu. Yusuf, babasının bu tavrından bunalmış... Annesine bir takım işaretler yaparak derdini anlatmaya çalışıyordu. Annesi Yusuf'un sıkıldığını anlıyor, babasına gizlice söyleniyor, onu çocuğu sıkıştırmadan ders çalıştırması konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Babası Yusuf'un sürekli kaçamak davranmasına sinirlenmiş, onu bu şekilde cezalandırmaya çalışıyordu. Yusuf ara sıra annesiyle babasını güldürüyor, ortamın yumuşamasına yardımcı olmaya çalışıyordu. Yusuf'un bu derslerini umursamayan tavrı babasını çıldırtıyordu. En sonunda öfkesi defteri kalemi bıraktırdı Yusuf'un babasına. Yusuf rahat bir nefes almış, hemen oyun oynamaya koşmuştu. Babasıyla annesi onun hakkında konuşuyordu. Babası, ''Ben kendi sınıfımdaki elli öğrenciye ders anlatırken ya da onlara konuyu anlattırırken bu kadar yorulmuyorum Selin.'' dedi annesine. ''Ben kendi çocuğuma yetememekten sıkıldım artık.'' Buna hemen bir çözüm bulmalıyız. En sonunda sana Yusuf için bir öğretmen tutturacağım, evdeki öğretmen bu işi beceremedi, bari başka öğretmen yapsın diyeceğim. Bu kadar bunaldım yani ama hemen bu sorunu çözmeliyiz. Selin, senin hemşire arkadaşlarından çocukları anne babasına böyle zulüm çektiren var mıymış Allah aşkına? Bir sorup öğrensen yoksa anormallik bizde mi acaba? Neden biz bu çocuğu bir çerçeveye oturtamıyoruz?'' Bak şimdi de kardeşi Zehra'ya işkence ediyor, çocuğu ağlatıyor. Ben ona bir şeyler kazandırmaya çalıştıkça o kardeşinin üstüne gidiyor. Onu hırpalıyor, kızdırıyor. Annesi, tamam Saim, sakin ol, çocuğu rahat bırak. Belki de okulda öğretmen üstüne düşüyor, öğretiyordur her şeyi. Evde fazladan çalışmasına gerek kalmıyordur. Niye bu kadar üstüne gidiyorsun çocuğun? Sen böyle üstüne gittiğin için çocuk çalışmaktan kaçıyor. Onu anlamaya çalış. Kardeşine yaptığı hırçın hareketleri, sen onu sıkıştırdıktan sonra yapıyor. Bu bağlantıyı göremiyor musun? Lütfen sakin ol. Daha fazla kötü davranış kazandırma çocuğa. Onu biraz kendi haline bırak. Derslerini sen çalıştırma. Bırak, kendi halletmeye çalışsın. O sana sorma isteği duysun, yanlış yapsın, doğruyu arasın, sana ihtiyaç duysun, varlığının kıymetini anlasın. Herkesin evinde bir öğretmeni yok. Bunu aklından çıkartmamak için ne yapmalıyım bilmiyorum. Lütfen çocuğa her saniye bir şeyler yaptırma zorunluluğu içinde hissetme kendini. Biz hiç mi çocuk olmadık? Dedi. Daha sonra oturup birlikte çocuğa nasıl davranmaları gerektiği üzerine koyu bir sohbete daldılar sakin bir şekilde. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz ettirgen fiillerdi. Programın başında da belirttiğimiz gibi, Türkçe'de geçişli ve oldurgan fiillere, re, dır, t ekleri getirilerek geçişlilik dereceleri artırılır. Böyle fiillere ettirgen çatılı fiiller denir. Bu tür fiillerde bir işi başkasına yaptırma, işin olmasını sağlama anlamı vardır. Şimdi vereceğimiz örneklerimizi, bir daha tekrar ederek programı bitirelim istiyoruz. Ödevini arkadaşına yaptırmış. Çocuğuna süt içiriyordu. Kaybolan kitabını arattı. Metroda cüzdanını çaldırdı. Öğretmen öğrencilerine yeni yayımlanmış bir hikayeyi okutuyor. Bu yazıyı siz mi yazdınız yoksa birine mi yazdırdınız? Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.